وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ <الْمُسْلِمِينَ> Hocam kendilerini selefiliğe nispet eden bazı kimseler insanları pekfire davet etmekte, cehaleti özür görmemekte, ve cihat meselesini davetin merkezi olarak görüp bela ve berayı bunun üzerine yapmaktadırlar. Diğer bir grup ise cihadeti mutlak olarak özür görmekte, kafirleri pekfir edememekte, cihat meselesini ise toptan reddetmektedirler. Hatta bu kimseler son günlerde yayınladıkları kitaplarla zamanımızda cihat edenlerin hariciler olduklarını iddia etmekte ve insanları bundan sakındırmaktadırlar. Bunlara karşı tutumumuz ne olmalıdır? Bize nene esatte bulunursun? Evet, evet. Allah yardım etsin ümmeti Muhammed'e. Şimdi <gülüyor> Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi arkadaşlar, biz önce çimlik tespiti yapmamız lazım. Biz kimiz, neyiz, ne istiyoruz? Bunu bilmemiz lazım. Anlatabildim mi? Ondan sonra bu meseleleri bilmemiz lazım. Önceden biz Çimiz biz ehli sünnetiz ehli sünnet nedir ehli sünnet dedir ki sahaba tabiin atbahu tabiin dört imam bugüne kadar devam ediyor Bunlar hepsi nedir ehli sünnetle bunları mototları bu formulları teorileri hepsi nedir elimizde yazılıdır Ehl-i şünnet ve cemaat önemli bir nedir terindir bu, bunun içini doldurmak lazım. Biz bakacağız, ehl-i şünnete göre inanacağız, ehl-i şünnete göre amel edeceğiz, ehl-i şünnete göre yaşayacağız. Onun için biz kimdir tanımamız lazım. Şimdi bu arkadaşın sorduğu meseleler, bunları biz ehl-i şünnete göre anlayacağız. Dinimizi hepsini Ehl-i Sünnet'e göre arayacağız. Yani ayrım yapmayacağız. İtikat, fıkıh, emel, terbiye, tezkiye hepsini olacaktır? Ehl-i Sünnet'e göre olacaktır. Başka olsa ne olur? Yanlış olur. Hataya düşeriz, dalalat yoluna gideriz. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bu sırat müstakimdir. Yanlarında ne var? Çizdi. Dedi ne var? Dalalat yolları. Her yolunda başında bir şeytan. Şimdi ehli sünnetin de çok kuralları, kaideleri var. Bunları bilmemiz lazım. Bunlar da nedir? En önemli kaidelerden birisi ehli sünnette ne yoktur? Siyah bayaz diye bir şey yoktur. Anlatabildim mi? Bu olur, bu olmaz diye bir şey yok. Ne var? Renk tonları var. Ne var? Basamak basamak hükümler var. Yani siyah-bayaz kimde var? Kimin men hecidir matodudur? Hariciler. Bir tane kimin matodudur? Kafirler. Hariciler de kafirlere uymuşlar. Bak hariciler ne diyorlar? Ha? Hariciler diyorlar, yem bizim gibi inanısız, yensiz kafircimiz. Buş ne diyor? Buş yem bizim nensin? Yen aleyhimizesiniz. Yoktur orta yol. Ama öyle bir şey İslam'da yok. İslam'da ne var? Orta yol var. Ehl-i sünnet'te ne var? Orta yol var. Biz orta yoluz. Ha orta yolda burada bir divnot düşerim. Orta yol değil ki bugündeki ay, güncel aynı işe göre. iki yolun ortasını seçtik. Ha? Yen de şey yaptık. Ne yapıyorlar? Diyorlar piti piti. Ha. Ondan sonra ha? orta yolu seçiyoruz. Öyle değil. Şansa bırakmıyoruz. Orta yol seçilmiş bizim için, arkadaşlar. İslam'da orta yol dedir yani sırat müstakim. Sırat müstakim nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çizgi çizdi. Ha? Bir çizgi çizdi böyle yanında da çizgiler çizdi böyle. Nerede çizdi bunu? Kumsal'da çizdi. Bakın arkadaşlar. Bu Resullah çizdiği çizgidir. O şeyi ben de sevindim. Bunu çizdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatabildim mi? Bu dedi sırat müstakimdir. Bu sırat müstakimdi Bu Resulullah getirdi bu sırat müstakimini. Burada bura, buraya kalensek dümdüz geçsek burası neresidir? Cennetin kapısıdır düz cennete girersin. Ama Resulullah diyor böyle kolay değil. Çünkü bunun yanlarında, kumsalda, yerde böyle yan çizgiler çizdi Resulullah. Dedi bu da dalalat yolları Her yolun başında da şeytan var. Ne yapıyor? Seni teşvik ediyor. Dalalat yolları. Neye teşvik ediyor? Dalalet yolları. İşte teşvik etmek nedir? Süslüyor. Bu doğrudur. Bu, bu daha doğrudur. Bu imamların yoludur. Seni teşvik ediyor. Halbuki demir gel ol. Çünkü şeytan akılsız değil seni dinsizliğe davet etsin. Sen inanan birisiysen. Onun için bu yolların başında şeytan olduğu için insanların ayağını kaydırıyor. Bu dalalet yollarını. Eydir sırat-ı müstakim nedir? Kriterleri var mı? Var. Sırat-ı müstakimi Allah-u Teala bize göndermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yaşamış ve yaşatmış ve bize aktarmıştır. Sırat müstakim üzerine olmamız bizim şarttır. Sırat müstakimden gitsek ne olur? Kurtarırız. İyidir. Ehl-i sünnet, matodu, itikadı hepsi ortada mı? Ortadadır. Sorun var mı? Yoktur sorun. E sorun nereden çıkıyor? E anlamıyoruz biz. Meseleyi anlamıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, daha bir soruya cevablamadan daha bir mesele verin. Bugün de İslam aleminde, de demeyelim. Kıblemiz nedir? Birdir. Kur'an'ımız nedir? Birdir. Resulümüz birdir. Ha? Ama kaç tane cemaat var? Adımız Müslümandır. Kaç tane cemaat var? Kaç tane grup var? Kaç tane tayfa var? Bir sürü. Neden? Neden böyle oluyor? Demek şeytan var işin içinde. Anlatabildim mi? Şeytan işin içinde olduğu için her şeyi bozuyor. İyidir bu cemaatler ne yaptılar? Bu cemaatler hepsi kendinden mi bir şey getirdi? Hayır. Hepsi muhakkak dinde bir şeye dayan, dayanıyor. Ama ne yapıyorlar? Kendi anlamalarına göre ne yapıyorlar? Şeytan gelip o dalalet yolu açtırıyor, kendi tevilden e, yorumla ne yapıyor? Seni götürüyor. Bir yere ulaştırıyor. O zaman da sen sırat-ı müstakilinden çıkmışsın haberin yok. E bu cemaatler hepsi kötü mü? Hayır, hepsinde her var. Madem Müslümandılar, La ilahe illallah, Muhammed-i Resulullah hepsinde her var. Eğilir, bu cemaatlerin hatası nerededir? Bu cemaatlerin içinde mutedil cemaatlerin, muteber cemaatlerin sapıkları demiyoruz biz. Yani bidat'te olmuşlar, yani sapık olmuşlar, yani dinden çıkmışlar, yani dalalete Bunları değil, muteber cemaatlerin. Bir Türkiye'de kaç tane cemaat var işte, onların gözünü önüne koyun. Ne diyorlar? Her cemaat dini bir köşeye sıkıştırmış. Yani tasavvufçular ad verir. Tasavvufçular ne diyorlar? İşte dini kılıp kıyafete, ibadete, tesbih'e, zikre sıkıştırmışlar. Budur. Bunu yapacaksın. Anlatabildim mi? Nürcü kardeşler alalım dini neye sıkıştırmışlar? İşte bir köşesine dini işte iman meselesi ya kardeşim, Ustad Hazretleri Allah rahmet eylesin. O zaman da İlhat akınına karşı bu meseleleri söylemiş. Şimdi İlhat'ten sorunumuz yoktur bizim. İslamlar inanıyorlar Allah'a ama amel etmiyor Biz onları dine teşvik ederiz. Terhip ve terhip korkutlarım, sevindiririm. Buradan girerim Yani hep sıkıştırmak bu konuya, yine de Üstad'ın gözlüğüyle görmek bu da yanlıştır. Sıkıştırmamak lazım. Diğer mesele cemaatler ne yapıyorlar? Süleymancılar alsak olarda bir köşeye şeye sıkıştırlar meseleyi. O bir cemaat bir birçok şeye sıkıyor. Tebrikçi diyor sadece da davet yapacaksın. Kurucu yapacaksın, çıkacaksın, bunu yapacaksın. E, İhvan alsan İslam alamette diyor işte siyasetten geleceksin, oradan geleceksin. Anlatabildim mi? Her Hiç, çeşit bir şeye çıktı. E, her grupta var. Selefilerde de bu var. Bir kısmı diyor sıkıştırmış, sadece itikad okuduracaksın. E tamam itikad oku, bunun yanında fıkıh var, bunun yanında eğitim var, Onlara önem vermiyorlar. Bunlar nedir? Hepsi yanlıştır. Ama doğru olan nedir? Doğru İslam bunların arasında da yayılmış. Doğru İslam bunların arasında yayılmış. Biz ne yapacağız? Bunlardan her birisinden bir tane kendimize arkadaş edin. Bunlar bizim aynı olur. İmanım zayıf olduğu bir senefiye gelirim, beni imanımı cüzdentir, akidem. İmanım zayıf oldu gelirim bir Sofi kardeşim arkadaşım yanıma bakar nasıl ibadet edeyim himmeti var. Ben orada bana aynı olun. Davette zayıf düştüm. Gelirim bir tebliğcinin yanına bakarım ne kadar himmetiyim çekti. O haklısın. Anlatabildim mi? Din yayılmıştı. Şimdi biz gelelim sorumuza. Şimdi cehalet üzür mü, özür değil mi? Cihad nedir ne değil? Şimdi bunları biz neyden anlayacağız? El-Şünmet itikadıdan anlayacağız. Bunlar dedikleri bak her cemaatin bugün de iddia ettiği hepsi doğrudur. Hepsi doğrudur. Dedikleri söz doğrudur. Anlatabildim mi? Ya, ya, yaydıkları kitap doğrudur. Bir mahsur yoktur. Ama ne yapıyorlar bunlar? Ettiğin gibi bir meseleyi bilme yerde sıkıştırırlar. Davet budur diyorlar, İslamiyet budur. Halbuki İslamiyet yayılmış hepsi cemaatların arasında. Sen gerçek İslam eti her şeyi zamanında, maçanında fıkhiyle söyleyeceksin. Olmaz bugün de bunu söyledin, bugün bu bunun yeridir, o, o fıkhı hayrı teder var, o ayrı. Ama burada her şeyi aynı söyleyeceksin. Her şeyi hakkıyla hakkını vereceğiz. Biz dedik ki mesela örnek alalım. İslam'da siyah bayaz yoktu, cehalet özürdür dedi, değil mi? Cehalet bir kısmı özürdür kabul ediyor, bir kısmı özür değil kabul etmiyor. İşte milleti tekfir ediyor. Bir kısmı da özürdürdüğü ne yapsa etmesin, İşte bu da kimdir? Mürciyelerdir. O birisi de kimdir? Haricilerdir. Bütün var mı var? de var mı var? Ama elhamdülillah, sonsuz şükür olsun, bunlar elimizin sayısı kadere azınlıktır. Yok hükmünde diyor. Her iki tarafta. Yok hükmünde diyor. <gülüyor> Ve ki cani bir galip bassa ama bu işin canlandıran, fıkhını bilen, kreterlerini oturtan bunlar yok hükümündedir. Yüz böyle kitap bassalar bunlar işlemez evalallah. Fıtrata aykırıdır çünkü. Nasıl haricilik fıtrata aykırıysa mürcu de fıtrata aykırıdır. Şimdi gelelim. İslam'da biz dedik ehl sünnette siyah bayaz yoktu. Ne var? Renk tonları var. Siyah bayaz ha, ehl sünnette bir yerde var. O da nedir? Bu tövhidtir, beyazdır. Bu şirktir, siyahtır. Bunu bileceğiz, ayıracağız. Ama bunun o da gelsek, üç mü indirmezinde de yazacak siyah beyaz yoktur. Yani bir de şirk işledi, hemen sen şirk işledin. E onun haline bakalım. İşte ondan dolayı ne olmuş? Gelelim cehalet özürdür. Ehl-i sünnet ne diyor? Ne cehalet mutlak özürdür, ne de özür değil. Yerine göre özürdür, yerine göre özür değil. E bunu kim bilir? E alemler bilir. Hastalığı için bilir? E doktorlar bilir. Sen merdiven altında, altında otursan tamir edebilir misin? Bir insanın, tedavi edebilir misin bir insanı? Elinde kalır o insan, ölür. Ama nereye götüreceksin? Hastaneye götüreceksin. Neden hastane? Neden fabrika değil? Çünkü hastane ilaç yeridir, fabrika. Başka bir şeyi yapma yeri, yürütme yeri. Anlatabildim mi? Her şeyi yeri yerine götürürsün. Onun için ehli Sünnet'e göre renk tonu var. Cehalet mutlak özür değil diye bir şey yoktur. Cehalet mutlak da özürdür diye bir şey yoktur. Yerine göre mutlak özür kabul edilir, yerine göre kabul edilmez, yerine göre bakılır, yerine göre bakılmaz. Ben bunu iman kitabında detayıyla anlatmıştım. Ve inanırım ki onu iyi okuyan bu konuda bir bir ince bir kayma bile ayağımda olmaz. Çünkü ben onu çok özenlikle, çok alimlerin kitaplarını okumakla, dizinin altında oturmakla o fıkhı orada elde etmiştim. Abi. Elhamdülillah. Ve bütün alimlerimize ben, ileri gelen alimlerimize özellikle cehalet üzül meselesini, o faslı, o bölümü okudum, hepsi onayladı beni ki o alimler ayrı, kitaba beş tane, o altı tane, iman kitabına böyük alim ön söz yapmıştır. Onun haricindeki alimlerden o cehalet, üzül meselesi çok ince bir meseledir. Anlatabildim mi? İyidir. Şimdi, bu cehalet, üzüldür dedikçilerin sonu var. Celerin neydi o ikinci soru dedi? Cihad meselesi. Cihad meselesi, şimdi, yani insan bazen korkuyor ya. Bazı insanlar ve kendilerini selefe mensup ediyorlar. Cihadı neredeyse inkar ediyorlar. Biz dedik nedir? İslam her şeyin hakikatini yaşayacaksın. Özellikle sen ben selefiyim dedin. Selef, selef nedir? Sahabenin itikadını şey ya, Hakkıyla her şeyi noktayı koyacaksın. Her şeyi canlandıracaksın. Eydir cihadı nedir? Ver vütesenamil İslam. İslam'ın en üst mertebesidir. İfrat tefrite getmeyeceksin. Siyah beyaz yoktur. E bugün günde insanlar cihad desek patladırlar, insanları tekfir ediyorlar, cihadı kaldırar mı e, derslerimizden? Bu nedir? ifrattır? E bir tane de dönüp durur, her şey cihattır. Cihad etmeyen kaymış dinler. Bu nedir? Halicilik. E biz de aynen bir yeri ilaç etmek için aynen hataya düşüyoruz. O nedir? Bu da yanlıştır. Herkese cehalet özüldür. Herkese ne? Tekfir meselesi. E insanlar ehl-i sünnette siyah beyaz yoktur. Tekfir meselesinde de aynıdır Biz ne toptan tekfir ederiz ne diyeriz hiç tekfir yoktur diye. Tekfirciler ne yapıyorlar? Toptan tekfir ediyorlar. Hatta kendi hanımını tekfir ediyor boşuyor. Hatta kendi babasını tekfir ediyor gelmiyor evde, uğramıyor. He? O tabi takvalları. Bunların bir çoku takvalı değil. Tekfir edersen ama paranı çalar, çelir seninle yemek yer. çoku böyledir zaten. Dünya çıkarır, ön plana çıkarır. E diğer tarafta ne yapıyor? İfrat ediyor. Hiç kimseyi tekfir etme. Hatta bizim telebelerimizden gönderdik Medine'ye okuzlar, Döndüler ne yapıyorlar bize diyorlar. Bugün de ki o zaman Ecevit hükümeti vardır. üç hükümeti şer'i bir vilayet İtaat edeceğiz diyorlar. İsterse adlarını da veririm burada. Ama Resulullah'ın matodundan değil adı vermek. Anlatabildim mi? Hem de bir tane değil. Birkaç tane. Bugün bir de davata soyunanlardan da içindeyim. O kadar fıkıhları yoktur ki ayırt etmiyorlar. Ha? Hakime itaat meselesinde ehl-i sünnet nedir? Orta yoldur. Orta yol nedir? Dedik sırat müstakimdir. Orta yol biz seçmeriz arkadaşlar. Orta yol seçilmiş Allah tarafından peygamber bize getirmiştir. Yolu yolu hepsi ortamızdadır. Orta yol budur. Yok biz gördük üç görüşün ortası hangisidir? yalanını seçerim. Ya da p t p t ortaya almış koyarım. Böyle bir şey yoktur ya. Bu uşak çocuk oyuncagıdır. İşte bugün de davatı bunlar çocuk oyuncağına döndürmüşler. Her şey kurmuş bir masasını ha? E, bir derdeyini kurmuş, yeni vakfını kurmuş, bir bina kurmuş. Vallahi biz neyiz? Kaynağız. Türkiye'de biziz. Gelin bize müracaat edin. Siz kimsiniz? Ahliyetiniz nerede? kimden ne? icazatınız var. Kim size kaşayı verdi? Ha bize de vermedi. Kim dese benim elimde kaşa var yüzüne tükürürüm benim yerime. Kimse diyemez bunu. Kaşayı sen insanların gönlünde ilminle, akıl hakkınla, amelinle koyarsın. O kadar bitti bu iş. Tabi alimler öyle koymuşlar. Abu Hanife nasıl Abu Hanif oldu? İmam Şafii nasıl İmam Şafii oldu? İşte bu meselelerde oldu. Yumruğunu vurdu masaya, hakkı söyledi. Haktan taviz vermedi, söyledi hakkı da yaşadı. İmamlarımız mahpuskanda geçti. Yaklinim altında paralar geliyor, öyle değil. Sakalın tıraş et, uzun, dar pantolonun, namaz kılarken arkasındaki vabala giriyor. Senin neyindir? Her şeyin meydandadır. Böyleydin mi sen ümmete şey olacaksın? Böyle bir film mi olur ya? İşte bunlar yanlıştır. Tekfir meselesinde biz ne? Her şeyi tekfir ederiz ne etmeyiz? Bizim için çafir çafirdir. Çafire çafir demeyen çafir olur. Ama Müslüman toplumunda da musulmana iş geldi. Bizim işimiz değil duracağız. Alimlere göndereceğiz. Alimlerin mahkemeleri var. Avukatları var. Savcıları var. Böyle kolay mı birden eğitimden çıkartmak? Ne ifrat ne tefrik. İşte bak renk tonu var. Anlatabildim mi? E, cihad meselesinde de ne cihad iptal ederiz nedir çitene çoluk çocuk kalkmış burada cihadla bahsediyor. E, biz bunlar için cihad kim cihattan konuştu sen yanlış yapıyorsun deriz. He? E, bu dediğin dediğin ee, arkadaşın sorduğu sorularda diyor kitaplar. Evet. Biz bakıyoruz bu arada bir ecin de var oynuyor burada. Bir tane gelmiş lütfen ona bu fikri burada yayacaksın. Biz hüsnü zannediyoruz. Ama zahirden bu okunuyor. Biz zahirden mükellefiz. Ama biz iddia etmiyoruz. Sanki bir tane al bu fikri yay bırak. Al burada yedi sekiz kitap çıkar cihadı kararlardır. Şimdi insanlar cihatta hata yaptı. İki tane patlattı, iki tane mücahit geldi. Onun için sen cihadı kararttırır mısın? Öyle kitap yayırlar ki, öyle kitap yaymışlar ki, bu arkadaşın bahsettiği beş altı tane kitap, yani bir Müslüman münafısa artık benle cihat yokum. Ne zaman halife geldi, Hz. İmer geldi o zaman cihata Böyle bir film mi var? Kim demiş bunu? Bakıyorsun bu kitapları için okursun insan korkuyor ya. Yani sen biz ne dedik? Bizim görevimiz bu günde mucahitler gelirler ifratları var ise biz bizim bu hastanayız biz. Alimler, doktorlardır. Celiller adamın hatası var, yatırırsın masaya onu. Hatasını tamir edersin, düzeltirsin. Hastalığını giderdirsin, şifa verirsin ona. Doğru yola sırtını takım üzerine koyarsın. Onu. Ama sence Ha, sen cihatçısın, sen, sen bizim hastaneye girmezsin, git sen zalâlat üzerindesin, bu Müslümanın davet yolu değil ki. biz yatıracağız onu, ilaç vereceğiz onu. Anlatabildim mi? İyidir, bu kitaplar, subhanallah, insan okur bu kitapları, karşı tarafı cihadı kalplerinde karaltıyor öyle bir kötü bir yazı, öyle bir kötü bir kitaptır. Öyle bir kitaplardır. Hem de insanlara diyorlar, her insanın evinde olması lazım bu kitaplar. Ben buradan ilan ediyorum, hiç bu kitapları okumayın, şübhettir, fitnedir. Bir de yazarlarına bakın, hepsi çoluk çocuktur. hiç hiçbirisi, hiçbirisi bir alim değil, birisinin önünde bir alimin o sözü yoktur. Ben buradan hodur meydan diyorum, ben arabım Araplar ne kitap yazdığını da biliyorum. Bu dokuz tane yazarın da tanıyorum, İsterseniz getiririm. Burada dokuzunu da burada münazara ederiz buralarda. Zır cahildiler. Ha, ilim talebesiydiler ama bu konularda cahildiler. Biçkin ilim telebesi değiller. De. Biz hepsini tanıyoruz. Yabancı değiliz onlardan. Onların kitaplarını ben ya elime almıyorum. Neden? Ben onlardan ne öğrenirim ki? Bizim hocalarımız için çoluk çocuk Hele bir kıhyetçiler, akılları bişkin, ondan sonra için bir şey yapsınlar. İşte burada hata var. Ha bu yayan kitapları arkadaş biz zahiren hükmediyiz, bunlar bizim kardeşlerimizdir. Bunları tanıyoruz, bunların niyetleri de semimidir. Ama şeytan oyuna getirmiş. İşte ben niye bu dalalet yolunu Resulullah'ın çizdim, seni böyle getirirsinsice anlamazsın. O zannedir İslamiyet'e hizmet ediyor ama tam tersine İslamiyet'in en büyük şambolu cihadı yok ediyor. Bu doğru mu? Doğru değil. Doğru olan nedir? Evet, biz cihattan konuşuruz. Cihad, doğru cihad budur deriz. Mesela bana soruyorlar, cihad nedir? Anlatıyorum, cihadın fazileti budur, budur. Eydir, cihad hakkında patlamak nedir? İntihar ne, olmak nedir? Canlı bomba nedir? Kadın cihat edebilir. Bunların hepsinin soruları cevaplıyoruz. E bu nedir? Demek ki doğrusunu öğreteceksin sen. Ama iki tane bugün de sakalle ilgili iki tane çıktı. Sakalın çok uzattı, her şey sakal bu kadar uzatmaz, uzatması uzatmazsa e, bidatçı olur, fasiq olur, facir olur, kafir olur diyese biz sakallarımızı keselim mi? Olmaz. İfrat tefrite kaçmayacağız. İtidal yolundan kaymayacağız. İşte siyah bayaz diye bir şey yoktur. Bu nedir? Harici matorttur. Şimdi adamlar haricileri arttırıyorlar. Kendileri hariciliğe düşüyorlar haberler olmadı. Şeytan, sinsi kalp gözleri kapatmış şeytan. Neye açıktır gözleri? Kulakları, gözleri, dilleri çalışıyor ama şeytanın neyle? Yoluyla çalışıyor. Ama Muhammedi nür kalplerinde bunları kapanmıştır. Bunların bid'atçileri bir dalalat fırkasının bid'atından daha kötüdür arkadaşlar. Neden? Çünkü dalalat fırkası kimse bunlara inanmaz. Neden konuşurlar? Hava, nefisten konuşurlar. Ama bunlar değil konuşurlar. Açıyorsun kitaplarını, neredeyse onu okuyan cihat, o gençlerin kalbinde cihat, sevdası kırılıyor. Halbuki Resulullah diyor kim cihatla helbü konuşmasa nedir Muna, nifak üzerine oluyor? E sonra cihad, ne zaman sen cihat üzerine konuşuyorsun? Ne zaman buş sana seni emretti? He? Yöneticiler emrediyorlar, işlerine gelmiyor. Hepsi teker teker tık tık tık, tık düşüyorlar. İnşallah başar da sıradadır. E yöneticiler ne yapıyorlar? Emrediyorlar bu cihat meselesini Niye bütün yöneticiler Afganistan meselesinde cihadı destekliyorlar? Sûd bile plaket verirdi millete, hücmat bile millet ve, millete plaket veriyordu. Niye kaldırdılar bu işi? Çünkü o zaman Amerika, şemsiyesi altında Amerika Rusya'ya karşı Afgan cihadını kullandı. E bugün de Amerika işine gelmiyor çünkü mücahidler bu sefer Amerikanın oyununu bozuyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? Kumandayla çalışan yöneticiler buna karşı çıkıyorlar. E bu bizim zavallı arkadaşlarda. Cahil bunlar. Vallahi bunlar cahiller. Kalp gözleri kapanmış. Onlara alet oluyorlar. Haberleri olmuyor. Zannediyorlar. Çukuruş aldılar. kitap bastılar. Kizmet ettiler İslam'a. Bunlar tamca cahil. Bir nevi Amerikanın maşası oluyorlar işlerine yap. Bak bunlar aynen zamanda Arap aleminde e nedir bu? Ee, bahar, Arap baharında e, galayana geldi millet. Mitinglere çıktı bunlar derler miting haramdır. Hangi dinde miting haramdır ya? Hangi âlim fetva verdi miting haramdır? Getirin bize bir alim. Aa demeyin bize Fozan. Fawzan bizim alimimizdir. Başımızın üzerinde yeri var. Ama Fawzan kendi ülkesi içi verdi. Benim ülkemde şeriat hükmedi Resul'te, miting haramdır evet, caiz değil. Bir şey varsa git, kadılar var, alimler var, git onların vasıtasıyla. Ama İslami alemde, bunlar fark etmiyorlar. Bunlar dediğim gibi biraz önce Veli li emre itaat fark etmiyorlar. Adam şeriatla hükmü ve li emre itaat etmenin şeriatta fıkhı var. O fıkhı getirip velavçi zalim olsa sözünü dinleriz. Resulullah'ın dediği gibi olav ki belini vursa, kırpaksa, sözünü dinleriz. Neden? Fasik de olsa sözünü dinleriz. Neden? Ümmeti bozmayalım. Çünkü adam şeriatla hükmediyor. Ama bunlar hiç birisi şeriatla hükmediyor miydi düşenler? E, e, bunlara, bu o kadar cahildiler. Bunların fıkhını halarda oturtuyorlar. Onun için diyorlar yönetime karşı miting yapmak caiz değil. Ya nasıl caiz değil? Biz mükellefiz yıkmakla, elimizden geldikçe. Tebiyiz ifrat tefite gitmeden la ذَرَرَ وَا Biz bunun dersini de yapmıştık zamanında. ilk mitingler elhamdülillah. Misir yeni başlamıştır. Bir haftadır biz bunun dersini yaptık. Bir makale de yazdım ben da Çok alimlerin, fikir adamların onayını kazandı elhamdülillah. Onun aynasını da tercüme ettik, yaydık burada. Dersini de yaptık. Anlatabildim. İşte burada ne oluyor? Mesele nedir? Adamlar karıştırıyorlar ya. Bugün de aynı fıkhı getiriyor, e, soruyor. Çok İslam aleminden telefon açıyorlar bize. Hocam diyorlar, işte medine'den çıkan telebeler diyorlar ki, bugün de yönetiye karşı gelemezsiniz. Ne ilaka? Tamam seni medine'de öğrendiler. Bizim Vajiz, Selefi Salih'in kitabında da var. Bir asıldır. Müslüman yöneticine itaat etmek vaciptir. Ama bak ad üzerindedir. Bütün alimlerimiz bu başlığı kullanmış. Müslüman yöneticisine. Demedi adam Tevrat İncil'den hükmedir ona vaciptir. Ha sen ona vaciptir o Tevrat İncil'den hükmedeni yani zındıktır onu, onun başından kaldırmak vaciptir üzerinden kaldırmanı ama bunun fıkı var. Kaldıramıyorsan süsmenin de fıkı var. Ne kadar süsülür ne kadar süsülmez bunun da fıkhı var ki biz bunun fıkhı bilmemiz lazım. Bugün de hepimiz bu yönetimcilerin altında yaşıyoruz. Anlatabildim mi? E, ne yaparsın? Baş kaldırmasın, elinden geldiği kadar kaldırırsın. Bunların hepsi fıkkı var. Alimler bunların üzerine konuşmuştur. Ama sen gelip illa ki ben edersin. Ne zaman itaat edersin? Genel meselelerde. Adam lamba koymuş, trafik lambası. Bu Amerika'da da olsa, Rusya'da da olsa, ee, İngiltere'de olsa, Türkiye'de olsa, nerede olsa sen buna uyacaksın. Arabistan'da da olsa uyacaksın. Ömer bin Hattab da gelse radıyallahu Bugün bir şeriat devletini kursa uyacağız Trafik lambalarını. Sıhhi, sıhhat babından şeylere uyacak mıyız? Bu kriterler genel bir şeydir. Sağlık babından. İşte bunu böyle yapma, sağlığa zararı var, bunu böyle yap, sağlığa zelali Buna uyacağız. Ne kadar şeriatimize uygundu? Bu şah, ama bu sen ayır etmiyorsun, siyah bayazdan, bunlar Onun için arkadaşlar, en güzel şey bir asnaf bu kitapları getirdi. Dedi hocam bunlar ne iş? Dedim valla bilmiyorum sen ne diyorsun bunlara? Dedi valla ben bunları satmam. Neden satmasın dedi. Dedi bunlar bu tarafına geçmiş. Bunların hiçbir kitaplarını satmam, e, iyisin de kötüsünü de daha satmam. Yani o kadar mantıklı, yani o kadar bir söz söylediği anteresen bu iş tarafına geçmişler. Ya aynandır. Sen detaylı, bak o cahil avam birsidir bunu diye. O sene diyorsa bu iş tarafına geçmişse sen nasıl kendin şekillen sayıyorsun burada? Ne diyor adamları? Birinci kaynakımız gelin bizden sonra sorun. Sen bizden sen kaynakımız isen haberin yoktur bu şa hizmet ediyorsan biz ne yaparız seni? Vallahi biz diyoruz cihada teşvik ediyoruz. Cihada teşvik etmen de doğru yolda değil, sapıtmış şırat müstakim üzerinde. Bugün de mücahitler olmasa kim Suriye'yi savunacak? Kim şerefimizi, bazılarımızı, analarımızı kuruyacak ercizlerim namusunu? İrak'ta oldu. Kim kurudu? Mücahitler kurdu. Afganistan'da kim kurudu? Başımızın tacı olan Talibanlar kurudu. Mücahitler kurudu. Çeçenistan'da, dünyanın her yerinde. Bugün de Amerika girse Türkçe'ye. Biz ne diyeriz? Ha başkaldırmıyorum. Cihad haramdır. O zaman ha cihad halaldır deseniz e hanı siz kalplerinde bu kitaplardan cihadı öldürdünüz. Biz ümmette cihadı sonuna kadar diyoruz. Bir insan cihad düşünmedi, kalbinden cihad geçmedi, münafıktır. Nifak üzerine ölür Cihad edeceğiz ama yanında da fıkhını vereceğiz. Anlatabildim. Zaten alimlerin burada bir parantez arasında bir şey söyleyeyim. Alimler diyorlar ki bir mücahid cihadın fıkhını bilmese cihade gitmek caiz değil. Onun için biz Afganistan'da bütün arkadaşlar, Araplar gelirdiler her şeyi götürmezler cebheye. Neden? Çünkü cebheye gider wabal alır. O kumanda wabal alır. Sen bunu ehil değilse gönderdin düşmana yem oldun. Kim sorunluğunu Allah indinde? Gönderen alır. Tam ehil olanları gönderdi onlar da azydı ya fıkhı cihad varsın. Onun için biz cihad eğitimi kitabı bastık. Bileceksin, kendini hem imani olarak yetiştireceksin, hem cihadın fıkhını bileceksin, hem de silah olarak mücahit olmanın, askerliğinin fıkhını bileceksin. E biz anlatırız. Bizim şu anda görevimiz nedir? Cihadın fıkhını anlatıyoruz. Eğitim, bizim eğitim gücümüz yoktur. O zaman da yaparız. Vallahi kanta açarız burada. Bizim için şereftir. Ben de uzmanım bu konuda, elhamdülillah cihadın piriz bu konuda. Ama şu anda elimizden ne geliyor? Elimizden geliyor insanlara fıkhını öğreteceğiz. Cihaz eğitimi budur, fıkhı budur, yolu budur, doğrusu budur, patlatmalar, canlı bambaların fıkhı budur, bazı caizdir, yerine göre caiz değil. Müslüman ülkelerinde dört genç oturup bir merdiven altında karar vermek, patlatmak caiz değil. Bunları hepsini biz öğretiyoruz. Ama bu değil ki cihadı iptal edersin. Onun için bu konuda beni duyan, sayan bu kitapları yakın. itibar etmeyin. Çünkü bu şübhet verir. Nasıl se selef alimleri, bid'atçilerin sözünü dinlemeye ellerinizi kulağınıza koyun derdiler. Dinlemeyin, çünkü kalite yer alır bu kitapları yakın. Valla bunlar bedava da dağıtıcılar Allah bunların bereketini çekmiş. Ve bak dediğim söz çekmemişse ben bu derslerimi iptal ederim inşallah. Ben buradan meydan okuyorum bunların yaptırları işin amelin bereketi yoktur. Çünkü bir şey Allah rızası için olmasa doğru olmasa bereketi. Allah rızası hiç olsa ki inşallah bunlar hiç Allah rızası içindir ben eminim. Ama bereketsizdir çünkü Allah yolunda değil. Allah'ın Resulullah'ın yoluyla değil. Bunlar gelmişler yanlış yerde yanlış fıkıh veriyorlar. Yanlış yerde yanlış fıkıh veriyorlar. Biz bunları tanıyoruz. Ondan da ancak hata yapmışlar. İlk geldiklerinde Türkiye'ye ne kitabı basmışlar? Vali Amra itaat edin. Ya çağırdım ya kardeş sen ne yapıyorsun? Veli Emre neredeyse itaat edelim bunu? Halife itaat kitabının. Ya sen tevhid nedir onu anladın ya. Halifeye itaat ne zamandır? İnkar mı ediyorsun? Ya ben niye inkar edeyim? Ben inkar etsem kendi kitabında Selefi salihinde bir asıl koymuşumun. Ama fıkıh arasında, akide hepsinde söyleyebilirsin. Ama tecca başına bir böyle kitap bas, sen ne diyor? Kime hizmet ediyorsun ya? Git bunu Suud'da Ama bu, Türkiye'de, İslam aleminde niye yapıyorsun bunu ya? İst Türkiye'de, İslam aleminde sen şimdi halifeye taat yerine Halife geldiğinde tamam, olur. zaten itikadın arasında veriyorsun. Ama şimdi zeki davetçi ne yapar? Hastalığa ilacı verir. Aynen zeki doktor gibidir. Şimdi bir hasta geldi, kaza yapmış, hastaneye. 4-5 tane yerden ayağı kırılmış, karnı yırtılmış. Önce ne yapar bunun? Önce kalbini saklamalı. Baksa kalbinde bir şey yoktur, gelir karnındaki yırtıkları, kanamaları durdur. Ondan sonra kırgına, elinin ayağının kırgına bakar. Sen elinin ayağının kırgına baksan, e adam kalpten gider, iç kanamadan gider. Önce iç kanamayı geçireceksin. Bugün de ümmetin iç kanıyor ya. Sen bugün de ümmetin içinin kanamasını tevhid, şirk, bunları derslerde anlatacaksın. Ondan sonra insanları niye Allah'tan korkmaya davet ediyorum burada? Kim insanları cihattan savuçsa Allah'tan korkmaya davet ediyor. Allah'tan korkmamız lazım ya. Kim insanları ifrata davet ediyorsa onu da Allah'tan korkmaya. İtidal itidal. O da nedir? Sırat müstakimdir. Alimlerdir. Oları yolunda getirmelerdir. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.